Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, ''Bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın.'' dedi.